O ise başlangıçta onu hemen kabul etmez. Önce onun gerçekten bunu istediğinden emin olmak ister. Bu yüzden de şeytanlarla açıkça ve rahatça karşı karşıya gelebilmesi için onu riyazetle yükümlü tutar ve ağır bağış, bağlayıcı sözler alır. Alacağı şeylerin karşılığında ödeyeceği bedel ise bizzat kendi ruhudur. Bunun dışında çoğu kez evlatlarının ve yakınlarının ruhlarını da şeytana kurban eder ve çocukları yaşamaz. Sihir öğrenme riyazetleri yani alıştırmaları gerçekte kalpte olan fıtratın harabından ve çekip alınmasından ibarettir. Büyücülerin ve hasetçilerin içinde bulundukları durum bir tür amansız hastalıktır. Tedavisi imkansız gibidir. Bu hastalığı ancak içten bir arzu ve uzun seneler boyunca çekilen çileler, mücadeleler tedavi edebilir. Ancak bu şekilde kötülük kalpten dağılmaya başlar. Bunun en büyük ilacı ilim öğrenmek, özellikle tevhid ilmini ve imanın kısımlarını öğrenmektir. Kadere iman konusu ise bunlar arasında özel bir yer tutar. Büyücülerin ve hasetçilerin yaptığı şey aslında Allah'ın paylaştırılmasına, kazasına ve hikmetine başkaldırılır. Onlar eğer Allah'ın takdirine razı olsalardı en mutlu insan olurlardı. Ama ne yazık ki şeytan onları korkaklık, düşmanlık, kin ve haset barındıran bu yolla zehirleri saçmaya sevk etmektedir. Nazar bazen salih kimselerden herhangi bir eziyet kastı olmaksızın meydana gelebilir. Şeytan bu şekilde kulun kalbindeki en küçük bir kaymayı kullanarak onu acıya ve sıkıntıya dönüştürmeye çalışır. Bu nedenle her müminin kalbine düşen, her mahsurlu şeye karşı kendisini savunması ve hiçbir vesveseye icabet etmemesi gerekir. Kimi insanlar vesveselere icabet ederek kendilerini onlara teslim ederler. Bu büyük bir hatadır. Çünkü kalbe gelip giden bu şeyler temelde şeytandandır ve onlara kulluk as kulak asmayıp bir şekilde bertaraf etmek gerekir. Kısacası büyücüler ve hasetçiler kalpleri hasta varlıklardır ve onlara ne rukye ne de başka şey fayda eder. Tabii ki onlar sadık biçimde tövbe edene kadar onlar Allah'a yöneldikleri, sabrettikleri, üzerlerine geçen hakları iade ettikleri ve tarafından bağışlandıkları, bağışlanmadıkları kişilere dua ettikleri takdirde Allah'ın rahmetine ve affına yine onun izniyle kavuşurlar. Törensel Tedavi Yöntemleri Büyücülerin ayinleriyle aynı yönteme dayanan bu tür tedaviler caiz değildir. Demir ya da baltanın kızdırılıp buhar yapılarak büyü bozmaya çalışmak, cine boyun eğdirmek için bir takım cin isimleri saymak gibi. Bu ve benzeri yöntemler ilk anda fayda verebilir ama bu bir hileden ibarettir ve en kısa zamanda hasta yine eski haline döner. Büyücüler kullandıkları rakamları ve miktarları rastgele kullanmazlar. Aksine bunları şeytanlar belirler. Ne kadar bakır, kurşun, demir, cıva, buhur ve bitki kullanacaklarını ince ayarlarla şeytanlar belirler. Bazen azimetler ve tılsımlar kullanırlar. Bazen kullanmazlar. Cin'in isteğe cevap vermesi için bir takım semboller yeterlidir. Bu belirli bir bitki olabilir, belirli bir gün ya da gece. Gündüz, ayın başı ya da sonu gibi belirli bir vakit olabilir. Bazen gelinin evden çıkma vakti gibi, belirli bir an yahut bir hayvanın ya da insanın üzerinden alınmış bir eser olabilir. Bunları belirtmedeki amacımız, büyücüleri sembollere ve tılsımlara dayalı bu tür tutumları olduğu ve tedavide benzer tutumlardan kaçınması gerektiğidir. Yoksa onların kullandıkları bir takım mübah bitkileri ve malzemeleri kullanmakta bir mahsur yoktur. Tedavi demirinin kullanılması, tedavide demirin kullanılması aslında faydalıdır ve temelde bunda bir mahsur yoktur. Demiri kullanmanın çeşitli yolları vardır. Şu var ki, kullanıma uygun olması için demiri hazırlamak çok vakit alır. Ruhiyet ve tıbbi tedavi. Tedavi, ruhsal tedavi ve mübah ilaçlarla tedavi olmak üzere iki türlüdür. İlaçla tedavinin dinen mübah olduğu sünnetle sabittir. Bu nedenle her hastalık için rukiye gerekir denmez. denemez. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacamatla, balla, zemzemle ve başka şeylerle tedaviyi tavsiye etmiştir. Nazar, cin çarpması ve büyü sonucu oluşan rahatsızlıklar rukiye ile tedavi edilir. Ama en güzeli Rukiye ile mübah ilaçları bir arada kullanmaktır. Bunu yapmak tedavi için en ideal yoldur. İlaç kullanmanın tek kuralı bu ilaçların haram olmayan maddeler olmasıdır. Rukiye uygulamasında kural ise içeriğinde şirke düşecek bir şey bulunmaması, küfür, lanet ve saldırı gibi haram şeyi kapsamamasıdır. Alimler Rukiye'nin kurallarını şöyle sıralamışlardır. 1- Kur'an ve sünnete dayalı dualarla Allah'ın isimleriyle ve sıfatlarıyla olması. 2- Arapça ya da başka bir dilde anlaşılır ifadelerle olması. 3- ruke yapanın ve kendisine rukiye yapılan Rukiye'nin etkisinin bizzat kendinden kaynaklanmadığını, bilakis bu etkinin Allah'tan olduğunu bilmesi. Karın bölgesine ya da vücudun başka bir yerine elin konulmasından duyulan rahatsızlık. Bundan duyulan sıkıntı ve rahatsızlık çoğunlukla hastada büyü olduğunu ve bu bölgenin de büyünün toplandığı bölge olduğunu gösterir. Burada bazen cildin altında düğümlenme fark edilir. Aynı biçimde cinin yerleştiği bölgeye el konulmasından hasta rahatsız olur. Namaz kılarken ayaklarda olan titreme ve kalpte olan çarpıntı şeytandandır. Göğsün alt kısmından ve göğüsten gelen ağlama şeytandandır. Bu durumda kişinin bu hissi def etmeye çalışması gerekir. Namazdan önce sığınma dualarını çok okumak, ele üfleyip göğsü mes etmek, namaza erkenden hazırlanmak, bu gibi durumları ortadan kaldırabilir. İbnül Kayyım'ın, Zadülmayat'ta aktardığı sığınma duaları gibi duaların, tekrar tekrar okunmaları ve vücudun bunlarla mes nazar belirtilerini, özellikle de namazda ortaya çıkan rahatsızlıkları giderir. İbadet esnasındaki gerçek huşu ve Gerçek ağlamanın kaynağı kalptir. Tüm organlar bu huşuya tabi olurlar ve bu ruhu yüceltir. Etkisi ibadetten sonra da devam eder. Göğüsten gelen tüm hisler şeytandandır. Özellikle de isteksizlik, isteksizlik içinde şüphe olan bir şeye ya da bir harama davet olan şeyler. Bakılmaması gereken şeye bakma isteği. Bunların tümü şeytandandır ve bunlara cevap vermemek gerekir. Şeytanın hilelerinden birisi de bazı iyi özelliklere sahip kardeşlerdeki şikayetlenme ve söylenme alışkanlığıdır. Allah cümlemizi bundan korusun. Şeytan bununla sizin yaptıklarınızı boşa çıkarmak ve sizi eziyet etmek ister. Yine haset, ayrılık, hakkı gizleme gibi durumlar ortaya çıkmaya başladığında kötü sonu beklemek gerekir. Hastanın tedaviden kaçınması Hastalar genellikle güçlü bir etken olduğu zaman tedaviden kaçınırlar. Bu olay çoğunlukla hastanın iradesi dışında olmaz. Şeytan ne kadar güçlü olursa olsun hastaya her konuda etki edemez. Bu durum kişiden kişiye değişir. Hasta bir konuda azmettiği takdirde ise şeytan ona güç yetiremez. Onu bir kez bir şeyden alıkoyabilse bile her seferinde bunu yapamaz. Bundan dolayı hastanın tedaviye olan inancı ve kanaati önemlidir. Eğer bu konudaki kanaati ve azmi güçlüyse tedaviye devam etmeyi başarabilecektir. Hastanın yapacağı en iyi şey rükye ile ilgili kitaplar, zikirleri öğreten kitaplar, dini kasetler ve Kur'an kasetleri satın almak olacaktır. Nitekim bu tür, bu tür hasta zamanla kendisini kendi kendini tedavi etmek zorunda kalacaktır. Çünkü şikayetleri artacak ve ruhsal olarak içinde bulunduğu duruma dayanamaz hale gelecektir. Çok sadaka vermek, çok nafile namaz kılmak ve oruç tutmak, çok zikretmek, çok okumak ve salih insanlarla birlikte, olmaya, birlikte olmak tedaviye yardımcı olan ve süreci hızlandıran unsurlardır. Bu şekilde güçlü bir biçimde Allah'a yönelmek Allah'ın izniyle yeterli olacak. Süreç uzun olsa bile hasta sonunda hedefine ulaşacaktır. Kur'an ayetlerinin kağıda ya da kumaşa yazılması Kur'an ayetlerinin yanmaya uygun bir şey üzerine yazılarak yakılması Allah'ın kelamını aşağılamak olacağı için şeytan bu gibi davranışlardan çok hoşnut olur. Yakma işlemi sonucunda şeytan sadece kağıt üzerindeki mis gibi maddeler sebebiyle bir miktar etkilenecektir. O kadar, o kadar. Tedavi içinse bu gibi uygulamaların önemli bir etkisi yoktur. Tedavi olmak isteyen kişi eksiksiz bir tedavi programı oluşturmalı ve şifa bulana kadar buna devam etmelidir. Bitkilerin kullanımıyla ilgili bir not. Bitkiler ve yağlar konusunda asıl olan bunların yardımcı unsurlar olmalarıdır. Bunların görevi cini zayıflatarak hastanın güç kazanmasını, şeytanlarla mücadele edebilmesini ve kendisini ve kendi kendisini tedavi edebilecek duruma gelmesini sağlamaktır. Bunların kullanımında aşırıya gitmek ve bunların cini ortadan kaldıracağını zannederek rükyeyi ve zikirleri bırakmak ya da azaltmak son derece yanlıştır. Asıl tedavi edici unsurun rükye olduğunu asla hatırdan çıkarmamak gerekir. Hatta hastanın her duyduğu ilacı bulmak için uğraşması da gerekmez. Bu konuda faydalı olan bitkiler vardır ve herkes bunlardan ulaşabildiğini kullansa kendisi için yeterli olur. Nitekim eskiler safran, çörek otu vesaire dışında şeyler kullanmışlardır. Kimisi sidir, hı, hıltit ya da sarı sabır kullanıyorlardı. Kimi iki kardeş kanı ya da meyen kökü. Aileden birden fazla kimsenin hasta olması tedaviyi zorlaştırır mı? Şu bir gerçek ki şeytanlar şu ya da bu sebeple birbirlerinden yardım alırlar. Ama en akıllı davranış böyle bir durumda evde yalnızca bir kişinin tedavisine etkin biçimde başlamaktır. Geriye kalanlar bu tedaviden etkileneceklerdir. Hatta tedavi olmak istemeseler bile. Bunun için en uygun kişi ise evin erkeğidir. Çünkü kadınlar genellikle eşleri tarafından engelle karşılaşırlar ve ara sıra tehdide bile maruz kalabilirler. Özellikle de tedavi sürecinde durumları ciddileştiği ve şeytan helaka yaklaştığı zamanlarda. Erkeklerin hepsinde sorun var demek değildir bu. Ancak onlardan özellikle hasta olanlar ve tedaviden kaçanların belli zamanlarda Ramazan ayı gibi dini önemli olan dönemlerde hac ve ...ve ilmi toplantı zamanlarında kendilerini meşgul ettikleri görülür. Bu meşguliyet bu dönemin bitmesiyle birlikte sona erer. Kimisi bütün sene kendi haline terk ettiği evini Ramazan'da onarmaya kalkışır. Kimi bütün sene boşluk kalıp hac mevsimi geldiğinde ben boşluyum bahanesini ileri sürer vesaire. Bu şekilde taatlerden kendilerini alıkoyarlar. Şahsi deneyimlerim çerçevesinde kadınların erkeklerden daha güçlü ve daha sabahkar olduklarını gördüm. Cinlerin azgınlarından olanları yenilgiye uğratan nice kadınlara tanık oldum. Her halükarda eğer evde birden fazla hasta varsa en doğrusu hepsinin birden tedavisine başlamaktır. Önce ev reisinden başlanır. O esnada eşi ona yardımcı rol oynar ama o tedaviden özellikle de sona yaklaşıldığında etkilenecek sorunları artacaktır. Evin reisi olan erkeğin sabır göstermesi ve çocuklarına da günlük zikirleri ve sığınmaları öğretmesi gerekir. Hastalık bir imtihandır. İmtihan için hükümler ve kurtuluşun yakın olduğuna dair göstergeler vardır. Bunlar musibeti şiddetlenmesi, başka olayların bunun üstüne gelmesi, yakınlar tarafından terk edilmek, insanlardan ve cinlerden şeytanların kişinin üzerine saldırmaları gibi şeylerdir. Böylece kişi tamamen Allah'a yönelir ve başka şeyleri terk eder. Ardından, ardından da doğan bir fecir gibi, ezici bir zafer gibi kurtuluş gelir. Allah'tan hepimiz için af ve afiyet ister, faydalı olan şeyi bize öğretmesini ve her imtihan içinde olan kişiyi kendisinin sağ, e, salahına olan şeye yöneltmesini dileriz. O buna vekil ve buna kadirdir. <gülüyor> Bazı sorulara cevaplar. Soru, cin vücuda her istediği zaman girip çıkabilir mi? Cin'in vücuda girmesi ve çıkması bazıların zannettikleri gibi kolay bir iş değildir. Bir cin vücuda istediği zaman girip istediği zaman çıkamaz. Bir cin vücuda ya kişi herhangi bir sebeple bayıldığında ya o kişi uykudayken kabus esnasında girer... Bu durum kişi abdestsiz ve sığınma dualarını okumaksızın yatmışsa olur. Aynı şekilde cinin çıkması da hasta uyanık ve aklı başındayken olmaz. Rukiye ile uğraşanlar bunu bilirler. Cin hasta ya uykudayken çıkar ya da onu bayıltıp öyle çıkar. Kişinin kendinde olduğu halde cinin vücuttan çıktığı tek durum vardır. O da ölüm anıdır i̇bnül Kayyım şeytanın kişinin ruhunu almaya gelen ölüm meleğini görür görmez vücudu terk ettiğini belirtir. Vücuda giren şeytanın da insan ruhuna karışan bir ruh olduğunu hatırlayalım. İnsanın vücudunda hissettiği gariplikler vücuttaki cinden kaynaklanır ama bunlar onu, onun girip çıktığını göstermez. Eğer vücuda girip çıkmak bu kadar kolay olsaydı yeryüzünde kendisine cin musallat olmamış insan kalmazdı. Şeytanların böyle bir fırsatı kullanmaktan geri kalacakları düşünülemez. Ama Allah insanları böyle bir durumda, durumdan korumuştur. Soru Günlük olarak yapılan dualar, zikirler ve rükeler büyünün yenilenmesine karşı kişinin korunmasını sağlar mı? Evet, her tür zikir, Kur'an ve kullanılan maddi ilaçlar hem mevcut hastalığın tedavisi için hem de büyünün yenilenmesine karşı faydalıdır. Kur'an okuma özellikle de Bakara suresi kişi için önemli bir kaledir. Bunun için iki ayrı rüke uygulaması olması gerekir desek bile bunların birer hafta dönüşümlü okunması yeterlidir. Gün boyu devam ettirilen zikir bir korumadır. Abdest üzere olmak bir korunmadır. Sünnetten okuduğumuz günlük dualar birer korunmadır. Gece yatmadan önce yapılan korunma duaları ve zikirler en önemli korunmalardır. Zira büyünün yenilenmesi çoğunlukla uyku esnasında olur. Yine yatmadan önce mülk ve secde surelerini okumak korunmadır. Kullanabileceğiniz çeşitli ilaçlar birer korunmadırlar. Örneğin acı ve hurması kullanmak cinin vücuttaki faaliyetlerini büyük oranda iptal eder. Vücutta büyü olmasa bile bunu yemeye devam etmek gerekir. Meyen kökü içmek korunmadır ve hatta büyüyü ortadan kaldırır. Çok uzun zaman alsa bile buna devam etmek gerekir. Vücudu yağlamak vücuttaki cini mahveder. Bundan dolayı bu hem hücum hem de savunma hattı sayılır. Önemli bir nokta. Şeytanlar büyü maddesini karında olduğu gibi tutmazlar. Aksine onu meyan kökü ve acve gibi yok edici ilaçlardan koruyacak bir kılıf oluştururlar. Bu ilaçlar karnına girince bu kılıf etkilenmeye ve olmaya başlar. Sonunda ilaç büyü maddesine ulaşır ve eğer hasta ilacı kullanmaya devam ederse şeytanlar hastaya yaptıkları eziyetleri keserler. O da büyük bir rahatlama hisseder. Bazen kusma ya da dışkı yoluyla karından garip şeyler çıkar. Bunun üzerine hasta ilacın büyüye ulaştığını ve onu yok ettiğini düşünerek ilaca devam etmez. Ya da kullanımına gevşeklik gösterir. Bunu fırsat bilen şeytan vücuda tekrar büyüğü kuruyacak maddeler sokarak tekrar hastaya eziyet vermeye başlar. O zaman ne yazık ki tedavi başladığı noktaya döner. Bu nedenle unutmayalım ki rahatlama olayı büyüğünün bozulduğunu göstermez. Doğru olan bunun tam tersidir. Büyüğünün bozulmak üzere olduğunun ve cinnin artık yenik düştüğünün, Asıl göstergesi vücuttaki yorgunluk ve ağırlık hissinin ve diğer şikayetlerin artmasıdır. Rahatlama hissedince tedaviyi bırakmamak önemlidir. Şeytan hastayı çok iyi tanır. Onun azminin düzeyini, psikolojik durumunu bilir. O yüzden onu ancak tedaviyi sonuna kadar götürecek güçlü bir kararlılık alt eder. Soru Yasin suresinin günde 3 kez belirtildiği gibi okunması yalnızca tedavinin sonuna yaklaşınca mı gereklidir? yoksa başlangıçta da okunabilir mi? Kur'an okuma programının şu şekilde olması gerekir. 1. Fatiha, Bakara, Nas ve Felak sureleri son ikisi 7'şer kez tekrarlanarak 2 hafta ya da duruma göre 1 ay sürecisince okunur. Sonra, ikinci madde, sonra Kef, Taha, Yasin, Duhan, Vakıa, Hadid, Haşr, Mülk, Fatiha, Nas ve Felak sureleri iki hafta boyunca ya da bir ay boyunca okunur. Bu iki şıktaki sureler bu şekilde dönüşümlü olarak okunurlar. Biri diğerinden daha etkilidir denilemez. Ancak birbirlerine karıştırılmazlar. Ve her biri müstakil olarak okunur. Bunlar aynı zamanda yağ üzerine ve su üzerine kullanılacak olan diğer ilaçlar üzerine de okunur. Hastanın rahatsızlıklarının şiddetlendiği nihai döneme ulaşınca Yasin suresine geçilir ve bu sure belirtilen tekrarlar yapılarak günde 3 kez ve en iyisi 7 kez okunur. Önemli olan bu sureyi belirtilen usule göre okumaktır. Soru. Rahatsızlığın büyüden mi, nazardan mı kaynaklandığını anlayabilir miyiz? Bu her zaman mümkün olmayabilir. Zira nazar durumları felce ya da ölüme bile sebep olabilecek kadar etkilidir. Sihir de bazen hafif bazen de güçlü olur. Soru. Bazı kişiler kendilerinde olağan dışı bir durum olduğundan emin oldukları halde rühyeden etkilenmemekteler. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu durum şu sebeplerden birine dayanır. Vücutta görev olan güçlü cinlerdendir. Benim şahsi tecrübelerimden edindiğim sonuç bu tür cinlerin daha ziyade kadınlara musallat olduğu olur. Yani kadınlara gönderilen cinler güçlü cinlerden seçilmektedir. Nitekim çoğu kez kadınların Rukiye'den çok az etkilendikleri görülür. Bu nedenle de sorunun psikolojik olduğu zannedilir. Tedavinin zayıf oluşu ve gerekli temellere sahip olmayışı, yani bilinen ve bizim de yazıda sıraladığımız özellikleri taşımayışı, aynı anda duaları, zikirleri okumayı, tevekkülü, tevhidi ve maddi ilaçların kullanımını içermeyişi. Tedavi üzerine yoğunlaşmamak, bazen hasta senelerce tedaviyle uğraşır ama tek bir tedavi üzerine yoğunlaşmadan Yapar bunu. Başladığı tedaviyi devam ettirmez. Bir rukiyeciyi bırakıp diğerine gider vesaire Bazen hastalar rukiye yapan birini duydukları için kilometrelerce yol kat ederler. 24 saatten fazla kalamayacakları uzaklıklara giderek bir cersede cinin vücutlarından çıkarılacağını beklerler. Bu gibi şeyler şeytanların insanlarla oynamasından başka bir şey değildir. Bir ya da iki celsede cini vücuttan çıkaracağını iddia eden bir rukiyeciye inanan hata eder. Eğer böyle olsaydı tüm hastaların çileleri kısa zamanda son bulurdu. Bu gibi hayallerden sıyrılıp Allah'a tevekkülle birlikte çaba harcamaya girişmek gerekir. Soru Kendisine nazar değmiş bir insan bunun sonrasında nazara açık bir hale gelir mi? Evet kendisine nazar değmiş birinin bedeni zayıftır ve buna açıktır. Özellikle de olayın farkında değilse de, değilse ve sığınma dualarını okumuyorsa. Soru Bir kimsenin sihirle ilgili ayetlerden etkilenmesi onun üzerinde büyü olduğunu mu gösterir? Hayır. Bu ille de büyünün göstergesi değildir. Çünkü şeytan hilebazdır. O her telden çalar ve karşındakini aldatır. Ayrıca Allah kelamının tümü onlar üzerinde etkilidir. Bu yüzden en iyisi benim durumumun büyü mü, nazar mı diye düşünmemek yerine şu gerçek üzerine düşünmeliyiz. Bu bedende iki ruh bulunmaktadır. Hastanın ruhu ve şeytanın ruhu. Bunlardan şeytana ait olan ikinci ruhun gitmesi ve bedende tek bir ruhun kalması gerekir. Bu da ancak Allah'ın yardımıyla ve ona tevekkülle gerçekleşir. Bu yüzden her zaman her tedavide ve her ilaç içtiğinizde Allah'tan yardım ve şifa istemeyi unutmayın. Şu üç şeyi her e, şu üç şeyi her zaman bir arada bulundurun. İnanç, tevekkül ve sebepleri yerine getirme. Bunlardan birisi eksik olduğunda tedavi eksik kalır. Her zaman şunu tekrarlayalım. La power <gülüyor> ve la kuvvet illa billahil Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul Arşı Lazim Evet La havle ve la kuvvete illa billah Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul Arşı Lazim Soru Rukiye esnasında hasta uyursa ne yapılmalı? En iyisi hastayı yan yatırarak arka tarafına oturmak ve her 5 ayette bir omurgası üzerine boylu boyunca üflemektir. Soru, cin ses dalgalarından ve röntgen ışınlarından etkilenir mi? Evet, cin bunlardan etkilenir. Nitekim ultrasona giren hastaların organlarında kasılmalar gözlenmiştir. Ancak bu gibi şeylere itibar etmemek gerekir. Asıl tedavi araçları Kur'an okuma ve bitkisel tedavidir. Bunun dışındaki şeylerle meşgul olmak vakit kaybına neden olur. Ayrıca bu gibi elektrik, elektromanyetik ve ışın yayan cihazlar insan vücuduna zarar verip onu zayıflatarak cine fırsatta oluşturabilir. Zaten bu tür cihazlar zararlarından dolayı zorunlu durumlarda kullanılan cihazlardır. Soru Rukiye için Kur'an'ı okumak mı daha etkilidir, dinlemek mi? Hiç kuşku yok ki üzerinde düşünerek Kur'an'ı okumak dinlemekten daha etkilidir. Ama dinlemek de etkili olduğu için çok yüksek sesle olmaksızın dinlenilebilir. Özellikle de okuyan ses etkiliyse. Soru Bakara suresini gece namazı esnasında okusak olur mu? Olur. Ama neden namazı, namazımızı şeytanları helak etmek niyetiyle kılalım? En iyisi namazımızı yalnızca Allah taat ve yakınlık için kılmaktır. Namazımızı yalnızca Allah'a taat ve yakınlık için kılmaktır. Bunun için her gece bir cüz okuyabiliriz. Soru İnsanlar içerisinden çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara müptela olduklarını söyleyebilir miyiz? Evet çoğu insan Hayatı boyunca bu hastalıkları çekmektedir. Bunun en büyük delillerinden biri de İbn İbnül Kayyım'ın şu sözüdür. İnsanların saygın olanlarına baktığınızda onların çoğunun ruhsal olarak hasta olduklarını görürsünüz. Ama kimisi bunun farkında farkındadır, kimisi de ölüm anı gelene kadar bunu fark etmez. Soru Musallat olan cinin çıkmak isteyip de çıkamadığı durumlar var mıdır? Cinin vücuttan çıkmak istemesi şüphe götürür bir şeydir. Çünkü onlar kendilerinden ve kendi iradeleriyle vücuttan çıkmazlar. Bu yüzden çoğu kez rukiye yapacak birine ihtiyaç duyulur. Sona gelmiş bir vakada cinin vücuttan çıkarılması işlemi ise 3 saatten daha fazla zaman alabilir. Soru Tedavide hacamat etkili midir? Evet hacamat ve bitkisel tedavi rukiye ile birlikte etkilidir. Ben başın ortasına ve iki omuz arasına kahil yapılan hacamatı öneriyorum. Bu işlem 10 günde ve hatta daha az sürede bir tekrarlanabilirse daha iyi olur. Soru: İnsana musallat olmuş bir cinin kendi cemaatiyle ilişkisi, örneğin evlenmesi, çocuk sahibi olması vesaire engelle uğrar mı? Gayb alemindeki bazı şeyler, özellikle de cinlerin hayatlarından konuşuyorsak, bizim için bilinmezliğini korumaktadır. Biz cinlerin yapıları hakkında bilgiye sahip değiliz. Örneğin, organları nasıldır, ayakları var mıdır, başları var mıdır, cinsel organları var mıdır gibi. Ben cinler tarafından, insanlara yöneltilen cinsel saldırıların gerçek olduğu konusunda mutmain değilim. Bu konuda bizimle onların bu konudaki yollarının aynı olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Onların bu konudaki yapıları ve yöntemleri farklı olabilir. Benim bu konudaki şahsi kanaatim, onlar tarafından olan cinsel istismarların hayal türünden şeyler olduğudur. Onlar bu durumu hastaya sadece öyleymiş gibi hissettirmektedirler. Bunu yapmalarının sebebi hastanın psikolojisini yıkmak ve onu her açıdan hasta hale getirmektir. Eğer bu konuda insanla cin arasında bir faydalanma söz konusu olsaydı Kur'an bunu mutlaka zikrederdi. Soru Ortada büyü gibi bir durum yokken cin bir bedene, bir bedene girdiğinde ne tür bir haz duyar da bunu yapar? Hiçbir zorlama olmadığı takdirde o şahsi bir arzuyla mı bedene girmiştir? Ben burada onların duydukları haz ya da lezzetin bizim kullandığımız anlamda olduğunu düşünmüyorum. Biz buna intikam ya da haset hazı diyebiliriz. Öyleyse insanla cin arasındaki karşılıklı ilişkiden meydana gelen bir hazdan değil haset ve nefretten doğan bir hazdan bahsedebiliriz. Mesele bundan ibarettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala Fatiha Okuyuşumuz burada. Son erdiği kitabı da bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Rabbim bu vesileyle bunları gündeme getirerek bunlara karşı uyanık olmada bir katkımız olduysa inşallah ecrimizi Rabbimizden bekliyoruz. Okuma sırasında yapılan hatalardan ve bazı atlamalar olduysa bunlardan dolayı kardeşlerden özür diliyoruz. Ee, ekran karşısında özellikle bilgisayar ekranından okuyarak kaydetmekte e, zaman içerisinde gözlerde bir kayma olabiliyor. Yani o yüzden bazı satırlarda hatalar olmuş olabilir. Onun için e, kardeşlere biz e, bu dökümanın ses kayıtlarıyla birlikte yazılı metnini de gönderiyoruz. İnşallah önce yazılı metni okurlarsa ya da yazılı metni sesi dinlerlerken sesi kaydı dinlerlerken yazılı metnini de takip ederlerse hatalarımızı görürler. İnşallah kendileri o hataya düşmezler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.